قال Aziz. تعالى في كتاب العزيز nuru iman ile münevver yönleri Allah'ı tevhid ederek ve onun muhabbetine layık olarak, onun Habibi'ye gönül vererek, ziynetlenen, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar, yerin göğün sahibi, bilinen mi bilinmeyen alemlerin maliki, Razzak'ı, Fettah'ı olan Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri, Suriye Ahzap'ta resul Ekrem'in şanı ve hakkında bu ayet ile bizleri irşat buyuruyor. Ve diyor ki, denizlerden bir katre, güneşten bir huzme, kürriyattan bir zerre, vereceğimiz mana. Ben Allah'lığımla, meleklerimle beraber muhakkak, İnne Allah'a ve melâiketehu yüsellûne ale'l-nevi. Nezim olan Muhammed aleyhi salatu vesselam'a Salat ediyorum. Ben Allah'lığımla, ben Allah Celle Celaluhu, meleklerimle beraber muhakkak Habibim Ahmet Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahbubuma salat ediyorum. Ey imanlı, müşerref olan, benim varlığımı, birliğimi tasdik eden, beni tevhid eden, Habibim Muhammed'e gönül veren ve iman eden müminler ne yapınız? Siz de sallu aleyhi ona salat ederiz. وَسَلِّمُوا teslima Öyle bir salat ki, bir selam ki, hakkıyla. Şimdi buna mukabil biz cenab Hakk'a diyoruz ki, Allahümme Ya Rabbi, سَلَّا Muhammed Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine selat et diyoruz cenab Allah diyor ki bize, ben meleklerimle beraber Habibim Muhammed'e selat ediyorum. Ey müminler, siz de Habibim üzerine selat ediniz diyor bize. emir ferman buyuruyor. Biz diyoruz ki, Ya Rabbi, Senler Habib-i Muhammed'e salat. Bunun manası ne demekti? Yani manası şu ki Müslümanlar Habib-i Huda, Şefii-i ruz Ceza, Melci-i Fukara, Şems-i Dühâbedr-i Dujâ, Nur-ul-verâ fekâne vedna, olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona layık olan salatı biz. Kullara verdiğin ilimle ya Rabbi bilemeyiz. Ancak ona layık olan salavatı sen Allah'ın bilirsin. Allah. Zira hakaik-i Muhammediye bizatihi Cenab-ı Hak vakıf oldu. Kullar peygambere baktılar, göremediler. Görenler iman etti ama Allah'ın kısmeti kadar, nasibi kadar görenler iman ettiler. Hakikati Muhammediye giren ancak Hak Ala'nın bildirimiyle Habibi Muhammed'in muhabbetinin kalbine atarak o muhabbeti ona verdi. Ondan gayri hiçbir fert, hiçbir melek, hiçbir insan, hiçbir nebi Resul-i Ekrem'in sırrına, esrarına vakıf olamadı. Resul-i Ekrem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sebebi, ilkat-ı alemdir. Bu kainat onun için halk olmuştur. Resul-i Ekrem, oğullarının nefharıdır. Fahridir. İftiharıdır yani. Niçin Kabetullah'a tevaf ediyoruz? Niçin Beytullah oraya yapılmış Mekke'ye? Neden? Hiç bunun sırrı düşündün mü? Kitaplarda gördün mü? Görmüşsündür herhalde. Resul-i Ekrem'in vücudunun toprağı Kabetullah'ın yerinden alındığı için Allah orayı Beytullah yaptırdı. Kabetullah. Onun için aşıklar gidiyor. Ne yapıyorlar? Kabetullah'a tevaf ediyorlar. Resul-i Ekrem'in vücudunun toprağı Kâbetullah'ın yerindendir. İki, Nuh peygamberin necaatı Resulullah'ın nuruna hamil olmasındandır. Büyük felaket geldi. Nuh ve Nuh'a iman edilden kurtuldular. İbrahim peygamberi ateş yakmadı. Neden? Çünkü Resulullah'ın nuruna hamil idi. Halilullah. Oğlu İsmail'i bıçak kesmedi. Neden? Resulullah'ın ceddi âlâsı. Cümle Enbiya'da Nur-u Muhammed'den eser vardır. Cümle Evliya'da da nur Muhammed'den eser vardır. Ona binaen Cenab-ı Hak Kur'an'da gene Hüvellezî Yusalli aleyküm ve melâiketuhûnî huruceküm minel zulümâti ilel buyuruyor. Resul-i Ekrem'e müntesip olduğumuz için onun ümmeti olduğumuz için Allah bize de selat ediyor. Melekleriyle beraber. Onun ümmetiiz diye bu lütfü binaen cennet bize vaad olundu. Allah'ın cemali bize vaad olundu. Kur'an bize nazil oldu. leylet Kadir bize verildi. Miraç bize ikram olundu. En büyük matab-ı ala rana alan cemali ba kemali ilahiye bize vaad olundu. Vücuhun yevve izin ya Bir takım mecihler o cemal-ül Allah'ı gösterecek. Bu nimete ereceğiz inşallah. Çünkü Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgilisi olmak münasibetiyle onun da benim ümmeti dediği bizleri Cenab-ı Hak hakkın büyük milletleri vardır. Zaten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hakkın muhabbet ve mevetteti olmasaydı yaptığımız suçlardan dolayı Cenab-ı Hak bizi küre bırakmazdı. Beni İsrail'in kavmi gibi kaldırırdı bir dünya yüzünden. Kafir bir lokma ekmek... Münafık bir su bulamazdı işmeye. Ama cenab Allah ne diyor? Ve كَانَ اللّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ مَا اَنْتَف۪يهِمْ Habibim Muhammed sen oranın, onların arasındasın onun için onları azap etmeyeceğim. Azabımla onların arasında sen rahmetsin. Benim rahmet ilahimin tecessümüsün kainata. وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةَ Şimdi müminler Resulullah'ı her şeyimizden ziyade sevmedikçe iman kemale irmeyecektir. Ve irmez. Muhabbet de insanların iradi cücesini değildir. Muhabbet iradi külliyededir. Ne yapacağız? Bu muhabbeti Muhammedi'yi celb için ne yapacağız? Nasıl çalışacağız? Resulullah'ın en küçük sünnetine marasıya kadar evladına, aline, ehli beytine, eshabına, evliyasına hürmetkar ve muhabbet edeceğiz ki bu muhabbet tohumunu kalp ekmiş ekmiş oluruz. Eğer bunu gözyaşıyla sulayabilirsek yakın zamanda meyve verecektir Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız temale girmez. Yarın kıyamet gününde medamet anında Resulullah'ın kurbiyetinde yakınında bulmak istiyor musun? Resulullah'a selatü selam okuyacaksın ona muhabbet evvela oradan başlar. Çünkü Allah da sana bunu emrediyor ve salatu selamüzen allah Teala Hazretlerine havale ediyor. Faziletinden bir tanesinden bir kısa aratalım. İnşallah o vakit komprime gibi kalbimizi yerleşecek. Salatu selam meselesi. Diyor ki bir veliyullah büyüklerden birisi. Bir delikanlı gördüm. Kabetullah'a tavaf ediyordu. Kabe'yi. Fakat her rükün bir duası olduğu halde bu delikanlı daima salatü selam okuyordu. Kabe'yi tavaf ederken. Dikkat ettim buna ben. Nasıl dikkatimi celbetti. Sonra bunun tavafı yıktan sonra yedi şart bir tavaptır. Hep yediyle mi başlar iş? Çağır yanıma evladım. Kabe'nin rükkünlerinin duaları vardır. Sen bu duaları bilmiyor musun sana öğreteyim? Dedim biliyorum efendim dedi. Peki... Ben gördüm ki sen hiç dua etmiyordun, hep selam selam okuyordun. Ben ahdi peyman ettim bundan böyle ben dua etmeyeceğim. Ancak Allah'a selam selam okuyayım bana bu kağıt gelecektir. Gördüğün bir şeyim var, evet gördüm ve şahit olduğum bir şey var ki bunu herkes görmedi, ben gördüm dedi. Ama bakalım dedim, biz dedi Horasan Hacı'sıyız. Hacı giriyorduk, buraya uzak bir yerde konakladık. Pederim o gece orada vefadı. Efendiler, akşam yatarken gündüz yaptıklarınızı bir nazar itibara alınız. Allah sizi hesaba çekmeden siz kendi nefslerinizi hesaba çekiniz. Ne yaptın? Hayırdan ve şerden. Kimi kırdın, kimi incittin? Allah için ne yapabildin? O genişim. Mutlaka kendine bir soru sor ve tefekkür et. Sonra istiğfar et. Yatarken ya Rabbi, inşallah kalkarım olsa, kalksam da kalkmasam da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye yat. Tövbe istifade. Çünkü insanlar bir nefeste Allah'a iki şükür vermek lazım. Birinde şükür ediyoruz, birinde verememek veremiyoruz şükrü yani. Ecel bize gözümüz açık kapalıdan daha yani lehim basardan daha yakın yani ecelimiz. Onun için daima her gün her gün böyle Hatta Allah'a ya hemen yakışmaya çalış. İhmal etme böyle tövbeyi ibadet ve taatı. Sonra ibadetlerim. Tekavud olayım inşallah öyle başlarım deme. Hemen kulluğa başla. Şu unutma. Allah'a mühtacı olduğun kadar Allah'a ibadet eyle. Yapamazsın ya. Her an Allah'a mühtacız. Şu alnını cebiyle toprağa vur. Ve dağlarda yüce gördüğün burnunu da toprağa vurulsun Allah önünde. Hiç olduğunu, bir meniden halk olunduğunu hatırla. Ama hamil olduğun esarede unutma sakın ha. Hamil, hamil olduğun esrar-ı ilahiye var. Bir define var yani. Onu unutma. O definenin başı da Hz. Muhammed'e ümmet olmandır Babam öldü fakat babamın şekli değişti. Hacı namzeti. Şekli değişti babamın. Ben o halde o şekilde halka bunu haber veremezdim. Çünkü bir rezalet olacak ve uzun seneler babam darb-ı mesaj olacaktı halkının ağzına, lisanına. Söyleyemezdim. Düşünüyordum, ağlıyordum. Ya Rabbi bizi bu musibetten kurtar ve rahatsız et. Sen setanel uyupsun ya Rabbi. Biz Muhammed ümmetiyiz. Efendiler, vaktiyle Beni İsrail'de, söylemeden geçmeyeceğiz. Beni İsrail'de, adam ne günah yaparsa o günahın Cenab-ı Hak şeklinde onu verirdi. Mesela birçok insanlar, akşamdan insan sabahleyin domuz olmuştur. Beni İsrail'de. ümmeti i de bu oluyor ama manevi olarak oluyor. Bir de 100 senede, 50 senede, 200 senede bir defa maddi olarak olur ki ibret olsun diye kâinat. Yani domuz oluyor dedi adam. Domuz emri işlemiştir, domuz olurdu beni İsrail'den. Allah, şu Kur'an'da söylüyor yani işte sen bak, ve u kredin-i biz maymun yaptık.'' diyor. Maymun oldu dedi İsrail'in bir kavmine, Bunlar maymun oldular. Bizde de oluyor ama Mehmet-i Muhammed'e, Habibi Huda'ya olan muhabbetinden Cenab-ı Hakk'ın biz manevi olarak bizde oluyoruz. Amelimiz dönüyor yani. Ama yüz sene bir defa zahir oluyor ki halkından ibret alarlar diye. Mesela Nuh tufanı bizde de olur ama bütün dünyayı kaplamaz. Bir tarafı yıkar, bir taraf ibret alsın diye. Mesul-i Ekrem'e hürmeten Cenab-ı Hak bir tarafı yıkar, bir taraf ibret alsın diye. İbret almazsan sonra ibret olursun başkalarına. İbret almazsan sonra ibret olursun başkalarına. Bir daha söylüyorum, sözüme dikkat et. İbret almazsan ibret olursun sonra başkalarına. Ağlıyordum derken çadırın kapısı açıldı. İçeriye nuranikli bir zat girdi. Arkasında yani nurlu insanlar vardı ama o zat hızla yürüdü ve Pederemin yüzünü açtı. Ve mübarek elleriyle Pederemin yüzünü tuttu. Topuğuna kadar, ayağının topuğuna kadar sıvazladı. Babam eskisinden güzel oldu. Bir nur zahir oldu ki dille tarif edilmez. Hemen ben bu zaten arkadan sarıldım. Kimsiniz bizi bu felaketten kurtardınız dedim. O zatı muhterem bana dedi ki ben Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban günahkar bir adamdı. Fakat her gece bana yüz salatı selama kurdu. Akşam okumayınca melekler gelip haber verdiler. Çünkü bir melek var. O melek senin salat verdiğin vakitte isminle cisminle haber ediyor Peygamber'e. Öyle diyor Peygamberimiz senin ömer İstanbul'da falan yolu falan kimseye A Resulullah sana güç selam verdi oğlum. Bu nasıl olur Fercan? Akıl terazim, benim akıl terazim bunu çekemez. Bu aklın mağarasındadır. Aklıma aşla değil bu iş. Geldi ve <gülüyor> haber verdi musibetini. Bu musibete düsha haber verdi. Geldim onu felaketten kurtardım. Ben bunu görünce diyor artık diyor efendi diyor. Başka dua mı okurum diyor? Madem ki Resulullah'a ile mukareriyet var, selam selamda bağlılık var birbirimize. <gülüyor> Bu bana kağıt iyi diyor. Hadi bir tane daha söyleyelim bakalım. resul ekrimi seveceksin. Sevdin olmaz. İman kemal eğilmez. Hatta şunu da söyleyeyim sana ben. Hatırıma gelmişken. Resulullah bir gün, günlerde bir gün Ömer'e bin Hattaba radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e yani. Hazreti Ömer'e biliyorsun değil mi? Peygamber tarafından tayin olduğu mevkilerini benden sonra peygamber gönderilseydi diyor. Peygamberimiz Ömer gelirdi diyor. Ömer'in mevkii bu. Sordu bir gün. Ya Ömer. Beni ne kadar seversin dedi. Dedi ya Resulallah her şeyimden ziyade seni severim ama nefsimi senden ziyade severim dedi. Doğru söyledi. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a hak a ederim ki imanın kemale girmedi. Çünkü müminlere evlâh olan nefislerinden ziyade peygamberi sevmek müminlere evlâh olan kendi annelerinden ziyade Hazreti Peygamber'in ailelerini sevmek. Namus-u Muhammed'i. Hele Cenab-ı Fatıma Tüz-Zehra. Hele Cenab-ı Fatıma Tüz-Zehra. Buyurmuşlar ki, Bin At-ı Minni buyurmuş peygamber. Benim parçam diyor Fatıma diyor. Kaç defa huzuruna gelirse, Resulullah ayağa kalkardı Fatıma Tüz-Zehra'ya. Alır bağrına basar, ellerine öperdi. O kadar severdi. Biz bunu aramızda Müslümanlar maalesef, canım Ayşe Fatma gibi mi? Böyle olsun filan diyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Küfre kadar iç gider. Bu isimler mukaddes isimlerdir. Kutsi isimlerdir. Allah isimler, Allah'ın selavetliği isimler bunlar. Hem cisimler hem isimler. Hak levi olarak beni alıyor Allah'a kasam ederim ki ya Ömer imanın kemalıydı. Ağladı Hazreti Ömer radıyallahu anh Ömer'i e biliyorsunuz keramatını da. Üç aylık yoldan ordularına emir verdi Hazreti Ömer. Mesela İran Harbi'nde Sari'ye emir vermiştir. Üç aylık yolda. Ya Sari'ye elceden diye kutba kurken birdenbire. Sonra sormuşlar kumandana. Diyor ki, düşman bizi sarıyordu. emir müminin sesini işittik diyor. daha çık, daha çık diye bahsetlendi. Çıktık kendimizi kurtardık diyor. Gene aynı zamanda, efendim söyleyeyim, Nil Nehri'ne mektup yazmış. Onun mektubundan sonra bir daha Nil Nehri, insan boğmamıştı. Vakti cahiliyetle insanları şişlerler bir kız çocuğunu suya atmayınca niyini taşmazdı vaktiyle. Hasan Ömer'den evvel Hasan Ömer mektup yazdı. Oraya mektup atılınca bir daha böyle bir halk karıştırmadı. Hatire mi düşmüş? Hazreti Ömer ağladı ve dedi ki ya Allah şimdik seni her şeyinden ziyade seviyorum deyince sallallahu aleyhi mesela buyurdular ki şimdiki ya Ömer imanın kemale girdi. Çok mühim müminler. Resul-ü Ekrem'in rati haktır. mahbub mutlaktır. Bazı esrarın bizim olursa da halkın birçokları hazmetmeyebilir bu sözleri. Buradan söyleyemeyiz. Onlar inşallah arife billah olmak isteyenler bir sorarlar, onu konuşuruz. Anlaşırız falan. yani böyle şey değil, Burada söylememizdeki sözler bazı kimseler bunu kaldıramaz. Yani ilmekte talebesine taklit de, dersi verilmez. Yani bazı şey, bazı talebeler var. Daha iklik tetkip talebesi. Henüz daha bu işe ayak atmışlardı, yola dönmüşlerdi. İkinci, gene s-salatu selam'ın faziletten bahsedeceğim. Bir kıssa da sana ibet olsun, kompörme yani. Bir kadın geldi Hasan-ı Basri'ye. Bu Hasan-ı Basri, tarikat-ı bütün tarikat-ı başıdır. Hazreti Ali'den ahsetmiştir. Hazreti Ali'nin dilimizidir. Tabiin evvelidir, eftadü tabi'nin üveysel karani'idir, Tabiin evvelidir Hasan ve Hazretleri. Bir kadın geldi dedi ki genç bir kızımı kaybettim, ya Hasan ya imam kabil değil mi? Kızımı görmek istiyorum, ahirette o, anneyim özledim çok, kızımı görsem. Madem ki Kur'an var elimizde böyle la bir bin ve la yâbisi illâ hitâbin yaş ve içindedir. Hiç kabil evladımı görmek? Ahratik konuşmak, onları görmek kabil değil mi? Hasıl ki sen Kur'an oku ona, hayır yat. Senin için kâfi hanım. Görme, isteme görme. Birçok şey vardır ki bilmemek bilmekten hayırlıdır. Ecelimizin ne gün olduğunu bilsek kimse bir taş üzerine bir taş koymaz. Sen paraları sayıyorsun halbuki ecra-i ne dolaşıyor, haberin yok. Kasaya koymadan zemme alıveri ecra'yı. Ulaşırız öyle şeylerin o vakit. Bir... Hiç belli değil yani. Hiç belli değil. Zamanı, zemini, mekanı. Çok rica edince dedi, şöyle yaparsın dedi. Cumartesi, pazarı ve bağlayın şu soruları okursun. Şöyle yaparsın, yatarsın kadın Kadın yaptı öylece ve Allah-u Teala da onun ricasını, niyazını kabul etti. Ve evladı ona gösterdi. Gösterdi ama kız azabı içerisinde. Kabir azabı hak ve gerçektir. Bu arada koyun şimdi? İyi dinleyin beni. Hz. Osman bin Affan, Zinnureyn olan, Osman bin Affan odaya olan Hazretleri peygamberin iki kızına almış. Kur'an'ı cem zat. Mahşer denildiği vakitte de müteessir olurmuş ama kabir denildiği vakitte de çok müteessir olurmuş. Sormuşlar kendisine demişler ki, ya Emir el müminin mahşerden bahsedildiği vakitte müteessir oluyorsunuz ama kabirden bahsedildiği vakitte çok müteessir oluyorsunuz. Bunun sırrı nedir demişler? Demiş ki, mahşer umumidir, kabir terdidir demiş. Tek başınasın kabirde. Tevahuş edin sen demiş, haşyet. Ama mahşerde kalabalık. Milyonlarca insan var. Peki Osman kimdir, onu da söyleyelim. Sahabeden birisi yolda gelirken kadının birine bakmış. Kötü nazarla bakmış. E, Efendi zamanımızda öyle, kadın çıplak geliyor. Allah senin gözüne kapak yapmış, gözünü kapatırsın, bakmazsın. Adam ol, adam ol. Nefsini dizyinle. Baktığın kadın ya birinin kardeşi ya kız kardeşi ya annesi ya ablası ya evladıdır. Senin kız kardeşine karına kızına baksalar razı olur musun? Olmazsa sen de razı olma başka sana bakmaya. Bakmış olur ya. Allah razı olsun ama bakmış. Bize haber veriyor. Huzuru Osman'a gelmiş adam. Hasta Osman yüzüne baktı. Kalk yıkan da geldi. Osman bu. Dediği ya emir-i ben Cenab-ı <gülüyor> değilsin. Gözünle zina etmişsin sen. Hadi ''Gözlerin cinayet mi seni?'' ''Git yıkar da gel kardeşim duruma.'' dedi. Osman'da bu radıyallahu anh. Osman izinli orayı. Kabirden çok tevahüş edermiş. Aziz Osman izinli orayı kabirden. Kadın azapta görmüş kızını. Allah mahzunlu görsün. Gelmiş Hazreti İmam'a dedi. ''Ya İmam kızımı azapta gördüm.'' dedi. ''Ne yapacağım şimdi ki?'' dedi. ''Ben sana söylemedim mi? Görmek hayırlıdır. Kur'an oku. Affet için Allah'a rica et. Yalvar.'' Ümmeti Muhammed'e bahşolunan Allah'ın bir lütfudur bu. Nedir o? Dirilerin duası ile ölülerin azabı refol. Kaldırılır yani. Ama ölünün mümin olması şarttır. Öllerin mümin olması şart. Ne adı? Kur'an oku, şöyle yap, şöyle yap yap. Hayır haczan. Sonra birkaç gün sonra Hasan-ı Basri Hazretleri gördü. Güzel bir hanım başında Murassa bir taç, sırtındaki giymiş olduğu elbiseyi dünya elbise değil, kıymet biçilmez. Sordu, sen dedi, ey hatun, bir peygamber kızı mısın, kimsin sen dedi. Sana gelen bir kadın vardı ya, ya imam, kızını görmek istiyorum dedi. Evet, işte o kızım ben dedi. E o azaptaymış, bizim kabristanda dedi, 500 kişi böyle azaptaydık. Bir zat geçti bizim maklalin önünden. Resulullah'a on salavat verdi. O on salavat hürmetine beş kişinin azabı refa olmadı bizden dedi. Bu oh. mümkünye geldik dedi. Şimdi el-Alim'e böyle olursa sana nasıl olacak senin vücud iklimine? Senin vücud iklimine nasıl olacak? Nur-u Muhammediye, Mehmet dedi Ahmediye, salatü selam. Hatta içinizde vakitleri müsait olanlar ve eski yazı bilenler Delay-ı Hayat almalı ve onu okumalıdır Süleyman Cezuri Hazretleri'ne. Gündelik şeyleri vardır, hızıpları vardır. okumaları devam etmelidir yani. Zalı bir şey değil ha. Kapalı kapılar açılır. Resulullah arayı iyi edersin. Mahşer güvende, livası altında cem olursun. Cennet yolunu bulursun. cemal Resulullah'a Resulullah'ı görürsün. Bu alemde görürsün Peygamber'in cemalini. Efendim görürsek ne olur? Kim ki Resulullah'ı bu gördü? Şefaaten ayrı olur demektir. Onun sana aşıkları sormak lazım. Yine bir tane daha kısa geldi. Söyleden geçmiyor ya. Bir zaten muhterem malını mülkünü kaybetmiş. iflas etmiş yani. 106 altın borçlu kalmış o devirde. Yüz altın borçlu. Ağlıyor namuslu adam. Ağlıyor sızlıyor. Aman ya Rabbi bana parayı ver. Borçlu kaldım. İffetli kaldım. Ben ölürsem. Çoluğum çocuğum bu şeyi altında kalacak. Hep Peygamber Efendimiz'e şey iltica ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bir gece Resulullah'ı görmüş rüyasında. İyi dinle. Kulağını bekle yana Aman ya Resulullah demiş. Borçlu kaldım bana him, imdat et demiş. Yani dünyada şefaatün haktır. Ahirette şefaatün haktır. Demiş ki o almak için git demiş. Hekimoğlu Ali Paşa'ya. Camisi şeyde kocuğun tuta giderdi şey giderken. O adı azammış, Hekimoğlu Ali Paşa. Osmanlı sadı Git Ali Paşa'ya. Benden selam götür. Sana yüz altın versin demiş. Efendim sallallahu olsun ve sellem. İyi dinle. demiş ki Ya Allah ben bunu söylerim ama Ali Paşa beni yalanlar demiş. Nasıl yani bunun doğru olduğunu ben ona ifade edeyim demiş. Efendimiz demiş ki o bana her cuma akşamı yüz salavat okur demiş. Geçen cuma gecesi okumadı demiş, unuttu demiş. Sana şair olsun, şairim bu olsun demiş. Gitmiş Hazret Sadrazamı görmüş. Demiş ki efendim demiş resul Ekrem'in, efendim ne söylüyorsun demiş. resul Ekrem'in selam var size. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatim. Evet, bana güzel altın vereceksiniz. Nerede gördün peygamberi sen demiş. Rüyamdı. E kardeşim demiş, keşke ben göreydim de sana bin altın verseydim demiş. Bana görünmedi, sana niye görünüyor yani? Demiş ki ben bunu söyledim demiş Efendimiz'e. Ya Resulallah beni yalanlar paşa. Dedim, dedi ki canım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Der ki ben ona bir burhan ve şahit vereceğim seni yalanlayamaz. Paşa cuma akşamları yüz salavat okur Geçen cumayesi okumamışsın, şahidim bu deyince, paşanın yüzüden beyaz oldu. Bir daha söyle bakayım dedi, Resulullah'ın selamı var peygamberimizin, bana yüz altın vereceksiniz. Bir daha söyle, Resulullah'ın selamı var, Allah Allah. bana yüz altın vereceksiniz. Bir daha söyle, ve yeni sefer böyle dedikten sonra adam demiş ki, paşa hazretler demiş, benden şey etmeyin demiş yani, şakalaşmayayım. Diyor. Vereceksiniz, verin deyince, ah evladım. Kaç defa selam söyleseydin o kadar sana yüz altını arttıracaktım demiş. Neyi de kestin bu işi sen demiş. Yedi yüz altını vermiş kendisine. Madem ki Resulullah bana selam, selam gönderdi. Selam gönderdi bana demiş. Mesela kalmadı. Bakın dar olmazlar neyse söylerdim bugün. Bu da kafi. Ya Rabbi. Aşk, muhabbet kismine değildir ya Rabbi biliyoruz. Mevhübe-i Rahmani'dir. Sen bizim kalplerimizi aşk-ı Habibinle mevettet Ahmedi ile pürnür et. Lisanımızı Habibine salatü selam vermekle süsle. Gönlümüzü muhabbeti i Muhammedi ile tezgin et ya Rabbi. Ya Rabbi sana ibadet eden salih amel işleyen daima senin rüzay şerifinde bulunan zümreye bizi dahil eyle ya Rabbi. Bizim azay-ı bizi sana küfür, şirk, zelle, icra etmekten koru. Her ne kadar bizim irade cücüğümüz varsa da derdinse de iradi i yanında bizim irade cücüğümüz ne olur ya Rabbi? Galip sensin. Sana teslim olduk. Bizi iki cihanda selamete irdir Amin. Ve Habibi Muhammed de cennete girdir. Amin. Ve cemalille müşerref eyle ya Rabbi. Valla huyedülillah da aleyhisselam ve ihlime inşaat.